Enfal Suresi Medine döneminde hicri ikinci yılda vaki olan Bedir gazasından sonra nazil olmuş olup 75 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla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 <gülüyor> Gerçek apaçık meydana çıktıktan sonra bile onlar bu hususlar seninle münakaşa ediyorlardı. Sanki gözleri göre göre ölüme sevk ediliyorlardı.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 ذَٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ İşte Allah size böyle yaptı. Çünkü Allah kafirlerin tedbirini zayıflatır. اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحِ وَاِنْ تَنْ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 Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin. Bile bile aranızdaki emanetlerinize de hıyanet etmeyin. وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız sadece birer imtihan konusudur. Büyük mükafat ise ahirette Allah nezdindedir.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 121 إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 122 والذين كفروا إلى جهنم يحشرون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 اَنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبِدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ Bir de malumunuz olsun ki, savaşta elde ettiğiniz ganimetin beşte biri Allah'ındır.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 İz yurikahumullahu fi fil amri walakinnallah sallam innehu alimun bi dhatis sudur O vakit Allah sana müşrik askerlerini rüyanda az göstermişti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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عقبيه وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي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 ''Sizden uzağım. Ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum. Ben Allah'tan korkarım.'' Öyle ya, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. ''İذ يقولوا المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم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 وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ Melekler, o kafirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak, tadın bakalım cayır cayır yanmanın acısını diyerek, canlarını alırken bir görmeliydim. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ İşte bu, sizin ellerinizin işleyip öne sürdüğü işlerin karşılığıdır. Yoksa Allah, asla kullarına zulmetmez. كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ <gülüyor> Bunların gidişi tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi oldu. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da günahları sebebiyle onları bastırıverdi. Çünkü Allah,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 İnkarcılıkta ısrar edenlerdir ki onlar imana gelmezler. Ellezine ahette minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah.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 İnkar edenler öne geçtiklerini hiç zannetmesinler. Onlar elimizden kurtulamazlar. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ بِهِ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 119. يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم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 çünkü o kafirler, gerçeği ve akibeti anlamayan bir gruptur. El <gülüyor> anahaffafa Allahu ankum ve alima enne fikum zı'fan fe in yekum minkum 100 sadire yeglibu 200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 iki yüz kafire üstün gelir. Ve eğer sizden bin kişi olursa, onlardan 2000 bin kişiye galip gelir. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. en fil ard.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 Illa, illa İman vallahu edip allah yolunda hicret edenler manları ile ve canlarıyla